Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındayız bir kez daha. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Geçen programda ben yoktum. Ahmet tek başına yapmıştı programı ve toplumsal tarihin 215. sayısında yer alan modern çocukluk söyleminin oluşumu yazısını yazarı Yusuf Ziya Karabıçak'la konuşmuştu. Bu hafta toplumsal tarihin daha eski sayılarından birinde. 212. sayısında kendisiyle yapılan bir söyleşisi yayınlanan Murat Pakeri konuk ediyoruz ve kendisiyle Diyarbakır ile ilgili gerçekleri araştırma ve adalet komisyonunu ve genel olarak yüzleşmeyi konuşacağız. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Murat Bey hoş geldiniz. Dinleyicilerimiz Murat Peker'i tanıyorlardır ama ben gene de kısaca sadece konuyla ilgili kısmını tanıtayım. Murat Peker psikiyatrist. Yok Bil klinik psikolog psikiyatrist değil. Özür dilerim. <gülüyor> klinik Pardon. psikolog bilgi üniversitesinde klinik psikoloji yüksek lisans programında direktör. Tam zamanlı öğretim üyesi. 2007 yılında iletişim yayınlarından Psikopolitik Yüzleşmeler adıyla bir kitabı çıktı. Daha evvelden Birikim Dergisi'nde yayınlanmış makaleleri derleyen bir kitap. Kendisi ayrıca Diyarbakır Cezaevi Gerçeği ile Yüzleşme Adalet Komisyonu daimi üyesi. Şimdi e, yani Diyarbakır'la ilgili konuşmaya başlamadan evvel söyleşten de anladığımız kadarıyla siz zaten epey uzun bir süreden beri cezaevlerle ilgili çalışıyorsunuz. Evet maalesef böyle bir ülkede yaşıyoruz. <gülüyor> şeyleri birbirinden farklı anladığım kadarıyla araştırmalarını ama benim ilgimi şu çekti. Söyle söylediğiniz bir şey var. O da yani daha evvel adli mahkumlarla siyasi olmayan mahkumlarla çalışmışsınız ve orada e, mahkumların bir de orada okur yazar diye özellikle belirtiyorsunuz galiba konuştuğunuz mahkumlar okur yazar mahkumlar. Evet. E, Bu okur yazar mahkumlar işkenceyi belli bir e, aşamadan sonrası için kullanıyorlar. Yani kaba dayak için kullanmıyorlar da daha e, travmatik bir kısım evet. için kullanıyorlar. Bunu siyasi mahkumlarla karşılaştırdığınız zaman aynı şiddet aynı şekilde mi tanımlanıyor yoksa Yok. Ee, şöyle o e, adli mahkumlarla ilgili o söyleşide söylediğim kısım <gülüyor> ben 1985 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldum. O zaman mecbur hizmet vardı. Mecbur hizmetle Tekirda Tekirdağ cezaevine cezaevi hekimi olarak gönderildim. <gülüyor> iki buçuk yıl orada cezaevi hekimliği yaptım. Pratisyen hekim olarak çalıştım. O sırada ilk işkencenin psikolojik etkileri üzerine ilk e, bilimsel araştırmamı... E, o sırada yaptım, o cezaevinde. <gülüyor> o gözlem o araştırmadan çıkmış bir gözlem. Oradaki mahkumlar politik mahkumlar değildi, adli mahkumlardı ve araştırmanın daha başında hani işkencenin onlar açısından tanımının çok daha dar kapsamlı böyle <gülüyor> kabadaya hatta jopla, sopayla dövülmeye bile işkence deme, demedikleri onu sıradan dayak gibi hani çok hep olduğu için hı hı hı. çok vakayı adi bir şey olduğu için gündelik hayatın bir parçası olduğu için karakollarda hı hı. E, ya da daha e, eskiden e, cezaevinde kaldıkları dönemlerde onu işkence gibi görmüyorlardı. E, neden sonra ben yani neden sonra ilk kısa zamanda fark hı. ettim ve e, konuşmaları ona göre ayarlamaya başladım. Politik mahkumlarla konuşurken o zaman da bugün de e, politik mahkumlar işkencenin ne olduğu tanımı, kapsamı konusunda tabii çok daha bilinçliler. Hı hı. E, bir sürüsünün bu konuda okumuşluğu, etmişliği var. E, bir sürü şey duymuşluğu var. Dolayısıyla onlar için e, böyle bir şey söz konusu değil. Onlar için hı hı. dayak da e, işkence sınıfına giren e, bir şey. Hı hı. Bir de siz şeyi belirtiyorsunuz. Aslında yani adli mahkumların işkence diye... tanımladıkları e, türdeki işkence de aslında çok seyrek gözüken bir şey değil değil mi adli değil, mahkumlar evet, için? Değil. Evet. Değil. Tabii. O da epey ciddi bir oranda kullanılıyor tabii. galiba. Yani o çalışmada işte 250'ye yakın adli mahkumla görüşmüştüm. E, <gülüyor> bunların hemen hemen yani %80-90 oranında işkence yani işkencinin uluslararası tanımı üzerinden baktığımızda %80-90 oranında kısmı işkenceye maruz kalmıştı ee, daha önce e, gözaltı dönemlerinde karakollarda ya da e, daha önce başka kaldıkları cezaevlerinde yani ben oradayken hı hı. işkence yoktu o, o sırada cezaevinde Tekirdağ cezaevinde e, ama daha önceki dönemlerde yaşamışlıklarını soruyordum işte ne hı hı. zaman ne yaşadınız diye e, bu yüzde seksen 90'ın da <gülüyor> İşte elektrik işkencesi, askı işkencesi, falaka gibi daha onların da ha işte bu işkence dediği yöntemlere maruz kalanlar da yöntemine göre %30'la 50 arasında değişiyordu. Yani ciddi adli, bir rakam evet, evet, tabii. Çok ciddi bir rakam tabii. Yani elektrik işkencesi ceza binde mi var? Yok, Yön. karakolda. Karakol. Yani elektrik işkencesi e, tipik olarak Türkiye'de Artık karakollarda da uygulanmıyor bir süredir ee, ama tipik olarak e, polis ve jandarma karakollarında uygulanmıştır çok özel bazı e, dönemlerde 12 Eylül dönemi gibi bazı cezaevlerinde de uygulanmıştır ama. ama yani esas olarak ifade almak için değil mi? Yoksa on onun... ifade almak için ama cezaevlerinde mesela Diyarbakır cezaevinde. Ee, artık ifade falan alınacak bir ifade kalmamış. Her türlü ifade alınmış ama disipline etmek için, cezalandırmak için, eziyet etmek için, aşağılamak için elektriğinden askısına, falakasına kadar her türlü yöntemde uygulanıyordu. Siz benzer çalışmalara esasında yani savaş mağdurları, şiddet mağdurları olan insanlar üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaptınız. Oradaki insanların şiddeti karşılamasıyla e, Türkiye'dekilerin arasında manialı bir fark var mı? Bir de tarifiyle belki. Evet. Evet. Tarif yani uluslararası tarifi var. Birleşmiş Milletler'in, Dünya Tıp Birliği'nin işkence tarifleri var. Şimdi yanımda değil böyle uzun paragraflar. Tarif onlar kullanılıyor daha çok ama. Şimdi Amerika'da ben işte bu klinik psikolojide doktora yapmak için gitmiştim. 92'den 2005'e kadar kaldım. Son 5 yılında da travma mağdurlarına, genel olarak travma mağdurlarına psikososyal ve hukuki hizmet veren büyük bir vakfın e, klinik kliniğinde özellikle işkence savaş mağdurlarına hizmet veren bölümünün e, klinik direktörlüğünü, psikoterapistliğini yürütmüştüm. Orada dünyanın dört bir tarafından gelmiş e, savaş mağduru, savaş işkence mağduru mültecilerle ağırlıklı olarak çalışıyorduk. Ağırlıklı Afrika'dan, Afrika'daki savaşların iç savaşların olduğu ülkelerden E, diktatörlüklerin olduğu ülkelerden gelmiş insanlar. Orta Doğu, Afrika ve Orta Doğu ağırlıkla. E, yani <gülüyor> sonuçta e, orada tabii işin içine mültecilik konumu da karıştığı hmm. için, yani Türkiye'de çalışırken mültecilik diye bir şey yok. Aynı ülkede hmm. yaşamaya devam ediliyor. Bu Hem iyi hem kötü yani iyiliği e, sosyal bağlar devam edebiliyor hı hı. E, daha alışık olunan e, sosyal bağlam devam edebiliyor iş belki devam edebiliyor çok daha fazla dayanışma ağı hı hı. olabiliyor ama tehlike de devam edebiliyor hı hı. yani hı hı. yeniden işkenceye uğrama yeniden gözaltına alınabilme tutuklanabilme riski de devam ediyor dolayısıyla iki, iki uçlu bir şey. Mülteci konumunda işte adam Sierra Leone'dan kalkmış, kaçarak New York'a gelmiş. E orada artık güvende, yani yeniden işkenceye uğramayacak. Ama birçok şeyini, yani işkenceden başka, belki sağlığından başka bir sürü şeyinde, sosyal bir sürü bağını da kaybetmiş durumda. Sudan çıkmış balık olmuş durumda, işsiz, parasız, e, yasal güvencesi yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla hani hem iyi hem kötü yanları var. Bu tabii klinik tabloyu, baş etme stratejilerini, yardım imkanlarını çok değiştiriyor. Yani orada stabilizasyon bir sağlamak lazım. Ciddi hukuki destek vermek lazım. Psikososyal destek vermek lazım. Ama travma dediğimiz, işkence dediğimiz, savaş dediğimiz doğrudan insanın hayatını fiziksel ruhsal sağlığını ciddi derecede tehdit eden bir olaya maruz kalındığında bunun psikolojik etkileri 3 aşağı beş yukarı bütün toplumlarda aynı. E, tabii geniş bir e, aralık var. Herkesde aynı şey olmuyor. Ama <gülüyor> görülen semptomlar belirtiler, şikayetler e, büyük ölçüde evrensel e, baş etme yöntemleri benziyor. E, insanlar. Ee, her yerde dayanışmayla, direnişle ya da tam tersine kendilerini izole etmekle, hı hı. yalıtmakla, daha e, tutuk hale, daha depresif hale gelmekle hı hı. bir şekilde baş etmeye çalışıyorlar. Bu Türkiye'de böyle, e, Afrika'da da böyle, Afrika'dan e, New York'a göçmüş mültecilerde de böyle. Hı hı. Ee, böyle. Hı hı. Siz bu Diyarbakır cezaevi ile ilgili araştırmalara 78'ler girişiminin hem size hem de diğer başka işte kukçuso olsun, değil akademisyen Akademisyeni olsun, evet. doktor da var mı aralarında bilmiyorum ama yani tabi komisyona çağırmalarıyla başlamışsınız anladığım kadarıyla. Ee, evet 2007 yılında e, 78'ler girişimi <gülüyor> e, böyle bir çalışmayı hazırlıyordu zaten Diyarbakır cezaevi gerçeğiyle yüzleşme çalışmasını e, bir noktada. Bu çalışmaya katkıda bulunabileceğini düşündükleri çeşitli disiplinlerden akademisyenleri de bir araya getirip çeşitli to hazırlık toplantıları yapıldı. Gayet multidisipliner, çok disiplinli hı hı. bir komisyon bizimki için içinde hukukçular var gayet bütün kamuoyunun tanıdığı işte Profesör Turgut Tarhanlı gibi Fikret İlkiz gibi Ozan Erozden gibi Nihat Saban gibi <gülüyor> şu anda ismini sayamayacağım başkaları da var tıp mensupları var. Ee, bizim adli tıp e, raporumuzu hazırlayan e, Profesör Şebnem Korur Fincancı gibi İnsan Hakları Vakfı e, hmm. Genel Başkanı şu anda e, Doktor Muslufa Sütlaş gibi Hasta Hakları Derneği hmm. Başkanı e, Profesör Gencay Gürsoy yine komisyonumuzun üyesi e, işte <gülüyor> gazeteciler var Celal Başlangıç gibi e, işte Ben varım klinik psikolog olarak, e, Nazan Üstündağ var sosyoloji hı hı. kısmına dair raporu hazırlayan, e, Profesör Tahsin Yeşilder'e var e, öğretim üyeleri derneği başkanı, Ergin Cimben var avukat, e, Doktor Erdoğan Çalak var psikiyatr, e, <gülüyor> Ayrıca e, baskın oran aramızda o sürekli gelemese de ara ara e, avukat gene meybusa Tekay var. E, Doktor Tarık Ziya ikinci var. E, şimdi adlarını hatırlayamadığım başkaları da var. Nimet Tanrı kulu ve tabi Celalettin Can var. Hı hı. Onlar e, komisyonun motoru sözcüsü diyebileceğimiz <gülüyor> isimler. Tarık Bey'in cezaevi de var galiba değil mi? Tabi tabi tabi. Gayet çok disiplinli bir sürü uzmanlık alanından insanın yer aldığı bir komisyon bu. Bu komisyon işte 2007'den itibaren çalışıyor. Fiilen de 2008'den itibaren görüşmelere başladı. İşte şimdiye kadar 500 civarında 80-84 döneminde Diyarbakır Cezaevinde tutuklu ya da hükümlü olarak bir dönem kalmış eski mahkumla. ortalama bir buçuk saat süren ve videoya kaydedilen görüşmeler gerçekleştirdi. Bunlar çözüldü, metne dönüştürüldü, kodlandı, analiz edildi. Hala edilmeye devam ediliyor. Değişik disiplinlerden insanlar da bunların analizlerini, yorumlarını hazırlıyorlar. İşte <gülüyor> psikolojik açıdan nedir, sorunlar. daha çok ben ilgileniyorum o Hı -hı. konuyla ilgili başka arkadaşlarımla birlikte e, sosyolojik açıdan Diyarbakır cezaevi Nazan üstünde tıbbi açıdan fiziksel sağlık açısından doktor Mustafa Sütlüç adli tıp açısından Şebnem Kuruf İncancı E, ...ceza hukuku açısından Avukat Fikret İlkez... ...geçiş dönemi adaleti açısından Doçent o Ozan Eroz'den... Hı. ...Uluslararası insan Hakları Hukuku açısından Profesör Turgut Tarhanlı... Hı. ...onlar değişik tabii etkileşim içerisinde hep bir arada... E, ...tarihsel politik açıdan Celalettin Can... E, ...böyle alt bölümler, raporlar e, oluyor ve biz bunları aslında daha önce... bir Birincisi Diyarbakır'da, ikincisi Ankara'da olmak üzere kapsamlı sempozyumlarda bu ara sonuçları hı hı. paylaştık kamuoyuyla. Şimdi önümüzdeki günlerde 3 Aralık'ta 3. sempozyumumuzu İstanbul'da yapacağız. 3 Aralık Cumartesi günü saat 11'de İstanbul Bilgi Üniversitesi hı hı. Dolapdere kampüsünde bütün gün süren 5-6'ya kadar süren ee, kamuoyuna açık bir sempozyum olacak. Bu komisyonun çalışması, bulguları, yorumları kamuoyuyla bir kere hı hı. daha bu sefer biraz daha kapsamlı bir şekilde paylaşılacak. Özellikle medyayı, siyasetçileri, akademisyenleri davet ediyoruz hı hı. biz bu sempozyuma. Evet. Türkiye'nin yakın tarihinin en önemli karanlık sayfalarından biri Diyarbakır Cezaevi ve bu, bugün yaşadığımız bu Türk-Kürt meselesinin de önemli düğüm noktalarından, kavşak noktalarından biri ee, meselenin niteliğini epeyce değiştirmiş, etkilemiş olan noktalardan biri. Hani bugünü anlamak için de Diyarbakır cezaevinde ve o dönemde neler yaşandı, Kürt meselesinde nasıl bir devlet nasıl bir tutum takındı, neler yaptı, onu iyi bilmemiz, iyi yüzleşebilmemiz lazım ki bugüne dair sahici bir şeyler yapabilelim eğer niyetimiz varsa. Onları atlay atlarsak, örtersek, gereği gibi yüzleşmezsek işte bugün hep ayağımıza dolanan, dönüp dönüp tekrar ...benzer kısır döngülere girdiğimiz halde devam ederiz gibi geliyor bana. Bir de şey malzemesi olmaya devam eder. Yani bir politika malzemesi olmaya yani mesela bugünkü dersin tartışması gibi... ...gerçek bir yüzleşme değil de evet. öyle de çok ciddi bir tehlike var bence Herkes aynı zamanda. mış gibi yapıp, gibi yapıp bir ucundan gerçekten çekip. Gerçekten bir şey olmuyor, evet. Ee, bir hakikat komisyonu tarifi var Bu daha çok e, Güney Afrika'daki e, Geçiş sırasında o, o zaman oranın deneylerinden yola çıkarak Yapılmış bir tarif Bir başka uçta işte Almanya'da Nürnberg'de e, Kişi Cihaz Savaşı sonrasında yaşanan evet. Duruşmalarda yani bir de orası var e, Türkiye'nin durumu Bu ikisinin de sanki e, Dışında bir yerde duruyor İsterseniz biraz bunları bu iki deneyi konuşalım Sonra Türkiye'ye gelelim yavaş yavaş Evet Şimdi ben tabii hukukçu değilim. Hukukçu arkadaşlarımız çok daha e, kapsamlı e, ayrıntılı anlatabilirler e, bu ayrımları bildiğim kadarıyla, onlardan öğrendiğim kadarıyla e, söyleyeyim. E, kabaca iki tür bu tür durumlarda yani e, yoğun insan hakları ihlallerinin olduğu e, dönemlerle, rejimlerle nasıl halleşilir, nasıl hesaplaşılır noktasında kabaca iki yol var gibi gözüküyor. Bir tanesi cezalandırıcı adalet denilen işte faillerin yakalanması, belirlenmesi, yakalanması ve yargılanması, ceza verilmesi, hapse atılması ve bunun kamuoyuna açıklanması. İşte Nazi suçluların 2. Dünya Savaşı'nda işledikleri savaş suçları, insanlığa karşı suçların Nürnberg mahkemelerinde yargılanıp ...mahkum edilmesi gibi ya da Tokyo mahkemelerinde benzer hı hı. Japon savaş suçlularının e, yargılanıp mahkum edilmesi gibi. <gülüyor> Burada e, fail belli bir net bir yenen yenilen var. Bitmiş hı hı. bir savaş var. İşte e, müttefikler galip gelmişler, nazileri yargılayabiliyorlar. Bir denge durumu falan yok. Yenilenler yargılanıyor. Yenenler oyunun kurallarını koyuyorlar ve iş bitiyor orada. Diğer bir örnek <gülüyor> onarıcı adalet denilen Güney Afrika'da en prototip örneğini gördüğümüz ama bazı Latin Amerika ülkelerinde de değişik daha sınırlı uygulamalarını gördüğümüz hakikat komisyonları denilen örnek. Burada net bir yenen yenilen durumu yok daha çok bir denge üzerinden bir uzlaşma üzerinden yeni bir döneme geçilmiş. bir demokrasiye doğru geçilmiş ama biri birini net olarak saf dışı edip geçmemiş de bir anlaşma bir uzlaşma üzerinden geçmiş. Uzlaşma yapılırken de mesela Güney Afrika örneğinde sonuçta beyaz yönetim gidiyor Mandela ve ekibine diyor ki tamam yani geçelim ama anlaşmada yapalım. Hani tamamen teslim olarak, tamamen saf dışı kalarak Olmuyor geçiş dönemi. Orada bir anlaşma yapıyorlar. Bir süreç içinde yapıyorlar bu işi. Ama eski yönetim de hegemonik üstününü yitirmiş vaziyette. Evet. Ya bu da önemli galiba. Evet ama savaşta tamamen yenilip teslim olmuş vaziyette de değil. Yani teslim olmazlarsa birkaç yıl daha savaş devam edebilir durumda. Binlerce on binlerce kişi daha ölebilir durumda. Evet. Dolayısıyla beyazlar diyorlar ki tamam biz yumuşak geçiş yapalım. Bazı haklarımızı da koruyalım bari. Siyahlar da, Mandela da ve ekibi de bunu kabul ediyor. Daha az insan ölsün, daha yumuşak geçiş olsun, ülke harabe olmasın. Ve değişik şeyleri var, değerlendirmeleri var. Dolayısıyla daha yumuşak geçiş var, net yenen yenilen yok. Ama bir yandan da diyorlar ki bir sürü de kepeyazelik oldu. Bir sürü de insana insan öldü, bir sürü insan hakkı ihlali oldu, bir temizlik de olsun. Yani bir hakikat de ortaya çıksın, hiç olmazsa... Kısmen bir adalet yani onarıcı Hı. bir sürece girelim. Yani bunlar bir konuşulsun anlaşılsın bilinsin ki buradan bir onarıcı adalet ortaya çıksın diye bir yaklaşım. Oradan çıkıyor bu hakikat komisyonu meselesi. Temel derdi de tamam belki e, temel derdi şu. Eğer gelip o hakikat komisyonuna her şeyi anlatırsanız itiraf ederseniz. Evet ben şunları şunları yaptım şu şu nedenle yaptım. İşte pişmanım özür diliyorum derseniz e, artık o herkes de affedilmiyor ama belli koşullar içerisinde bütün her şeyi anlatırsanız ve özür dilerseniz affedilebiliyorsunuz. Komisyon Hı -hı. size af e, verebiliyor. O zaman yargılanıp ceza almıyorsunuz. Hı -hı. Şimdi bu tartışmalı bir şey. Yani Hı -hı. O Güney Afrika'da da çok tartışılmış bir şey. Bir sürü insan bunu beğenmiyor, beğenmemiş, kabul etmemiş ama... Sonuçta bütün bu komisyonun oturumları birkaç yıl boyunca radyolardan, televizyonlardan bütün ülkeye naklen yayınlanıyor. Ve bu müthiş bir dünyanın dünya tarihinde şimdiye kadar görülmüş en büyük kolektif psikoterapi seansları aslında bunlar. Yani milyonlarca insan on yıllarca sürmüş kirli bir rejimin bütün pisliklerini diyelim... E, failler aracılığıyla, onların itirafları aracılığıyla dinliyor. Bir, tü, bir sürü gizli kalmış cinayet, bir işkence, bunların failleri, yardımcıları e, ortaya çıkıyor. E, ve bunlar toplumsal olarak resmi düzeyde kabul görüyor. Bir kısmına e, tazminat verilebiliyor. Bunlar çok e, yoksul bir ülke olduğu için çok cılız kaldı ama e, kabul edilmesi ama onaylanması... En önemli parçası burada. Yani hakikat ortaya çıkıyor. Yüzde yüz değil belki ama önemli ölçüde. Ve bu onay görüyor, kabul görüyor. Çünkü işkence gibi bir durumda, işkence mağdurunu etkileyen şeylerin başında, yani fiziksel eziyet, acı vesairenin ötesinde, bu yapılanların toplum tarafından bilinmemesi, duyulmaması veya ve veya Bilinse duyulsa bile kayıtsız kalınması gelir. Dolayısıyla başınıza çok kötü bir şey gelmiştir ama kimseye derdinizi anlatamıyorsunuzdur. Kimse de ilgilenmiyordur. Bu çok daha yaralayıcıdır. İşkencenin dar anlamda işkencenin kendisinden çok daha yaralayıcıdır. Hakikat Komisyonu işte burada işlevi onarıcı adaletlenmesi de oradan. Kısmi bir onarım, kısmi bir tamirat sağlaması evet bunlar oldu. Biz sizin acınızı biliyoruz, tanıyoruz, anlıyoruz ve bunu yapılanları lanetliyoruz diye bir kamusal vicdanın e, ortaya çıkmasına yol açması. Türkiye'de iki noktada da değiliz. Yani ne cezalandı, onu onu adalet, yani. ne onlarıcı adalet, ikisi noktasında da değiliz. Çünkü Türkiye'de geçiyor muyuz, nereye geçiyoruz, ne oluyor ee, bir demokrasi, yani bir... savaş durumu yani net bir yenen yenilen Almanya'daki Japonya'daki gibi bir durum söz konusu değil. Güney Afrika'daki gibi bir durumda söz konusu değil. Ee, ama ama Türkiye'nin yani şimdiye kadar yapamadığı kendi geçmişiyle yüzleşme meselesinde Türkiye'nin önemli avantajları, önemli imkanları var. Gereği gibi değerlendirilebilirse Ee, mesela <gülüyor> AKP hükümeti bu Ergenekon sürecini başlattığında, onun önünü açtığında bu çok daha sistematik, çok daha adil, çok daha e, prosedürel adalete de uyarak, hukuki süreçlere uyarak ve e, yaygınlaştırılarak götürülebilirdi. İleride umarım hala götürülebilir ve bu ciddi bir yüzleşme adımı getirebilirdi. Benim kişisel fikrimi soracak olursanız bu iki cezalandırıcı onarıcı hı hı. adalet konusunda Türkiye e, koşullarında melez bir sistemi bizim yaratmamız lazım. Yani ikisinden sadece birini alıp e, değil e, cezalandırıcı adalet mekanizmalarının da devrede olması lazım ama... diyelim ki Diyarbakır Cezaevi bizim şeyimiz örneğimiz. Diyarbakır Cezaevi'nde bu işkenceleri yapanlar yüzlerce insan aslında. Yani bir orada askerliğini yapan erler var. Doğrudan e, tatbik eden. Değil tatbik değil edenler diyelim. E bunlara emir veren cezaevinde subaylar var. Cezaevi yönetiminde askeri cezaevi burası. Çalışan herkes asker. Oradaki işte onbaşılar, çavuşlar, yüzbaşılar, asteğmenler vesaireler var. Bunlar da onlarca insan. 3-4 yıl boyunca oradan geçmiş insanlar. E Diyarbakır sık yönetim komutanlığında bulunmuş insanlar var. Yani o cezaevinin bağlı olduğu sık yönetim komutanlığı. E, bu cezaeviyle ilişkili olarak çalışan, e, orada ne olup bittiğini gayet iyi bilen askeri hakimler, savcılar var. Bir kısmı. İşkenceye doğrudan dolaylı katılmış, en azından göz yummuş, hiçbir şey dememiş olanlar var. O cezaevinde çalışmış askeri hekimler, diş hekimleri var. Bir kısmı doğrudan işkenceye katılmış, en azından hiçbir şey dememiş olanlar var. Bütün bunların bağlı olduğu tabii Ankara'daki merkez var. Askeri junta var en azından. Şimdi bütün bu zincir aslında sorumlu. Şimdi bizim oturup eğer öyle bir zaman gelirse şuna karar vermesi gerekecek bu işle uğraşanların. Bütün bu zincirin hepsini cezalandırıcı adalet mekanizmasından mı geçireceğiz? Ya da mesela en alt düzeyde er düzeyinde yani emirle işkence yapanlara onarıcı adalet imkanı tanıyıp gel kardeşim anlat ne yaptın? Sana kim emir verdi? Her şeyi anlatırsan Bağışlanabilirsin ama her şeyi anlatman lazım. Ama emir veren düzeyindeki kimsenin de bağışlanmaması lazım. Onların da yargılanıp ceza alması lazım. Belki böyle bir sistem geliştirilebilir. Bunların daha konuşulabildiği aşamada bile değiliz. Çünkü Türkiye'de yani bir hakikat, gerçekten resmi bir hakikat komisyonu kurabilmek için ciddi bir yasa çalışması yapmak lazım. Öyle bir yasal imkan yok şu anda Türkiye'de. Kamuoyu baskısı yeterli mi sizce? Henüz değil belki yavaş yavaş bu e, bilinç e, gelişebilir. Bunun için e, yani bizim komisyonumuzun taleplerinden biri de hani biz diyoruz bizimkisi sonuç olarak gayri resmi bir Hı -hı. hakikat komisyonu. E, yani kapsamı falan kısıtlı sonuçta bir devlet imkanları falan evet, elimizde tabii. değil. Hı -hı. Resmi bir hakikat komisyonu olması lazım. E, bunun için de bir yasa çıkması lazım buna imkan veren. mesela e, mecliste araştırma komisyonu falan kurulabiliyor ama onlar bu hakikat komisyonu formatına uygun şeyler değil hmm. onların ömrü kısa 2 aylık 3 hmm. aylık kurulabiliyor galiba e, bu hakikat ve sadece meclis üyeleri hmm. olabiliyor hmm. bu hakikat komisyonu ise ne kadar gerekiyorsa o kadar çalışabilecek 2-3-5 yıl çalışabilecek ve mutlaka meclis dışından e, uzmanların da katılabileceği Ee, bu konudaki ku çalışan kurumların temsilcilerinin de katılabileceği gayet e, kapsamlı bir komisyon olmak zorunda. Ona uygun bir yasal çerçeve oluşturulmak zorunda. Henüz bunları ayrıntılı olarak konuşabilir noktaya gelmiş durumda değil Türkiye. Ama bu Kürt meselesini mesela çözmek istiyorsa sahiden birileri e, bu önemli maddelerden biri olmak evet, zorunda. kesin. <gülüyor> Ben bu faillerle ilgili konuşmak istiyordum ama önce bir şeyi sormak istiyorum. Bu onarıcı. Adalet siz de söylediniz ya epey tartışmalı diye. Sonuçta mağdur açısından herhalde yani mağdur açısından baktığınız zaman toplumsal barışı şey, yani örgütlemek zorlaşıyor herhalde. Evet. Ama orada mesela Güney Afrika örneğine baktığınız zaman orada da bu sizin demin önerdiğiniz gibi bir şey oluyor mu? Yani daha alt düzeydekileri işte hafta daha üst düzeydekileri orada da öyle bir örneği var mı? Yoksa Güney Afrika'da. Ee, yani bazı mağdurlar e, kendilerine işkence uygulayanların ya da yakınlarını öldürmüş olan diyelim eski rejimin yetkilileri mesela polis komiser ya da işte hı hı. subay e, Biko vakası vardır mesela orada hı hı. meşhur e, öldürülmüş bir e, ANC militanıdır Biko meşhur e, onu öldürmüş. Olanlara da e, af verildi anlattılar gelip hı hı. E, komisyonda e, bir konunun ailesi bu, bu konuda ciddi e, problem çıkarmıştı. Hı hı, yani bunu hı. protesto etmişti kabul etmemişti falan. Bu çok zor bir şey tabii çok. mağdur ve ölmüşse eğer yakınları açısından çok ciddi bir fedakarlık. Hı hı. Yani çok ciddi bir yüce gönüllülük yani affedebilmek hı hı hı. üstüne çıkabilmek. E, oradaki denge işte e, yani mağdurun ve yakınlarının daha dar kapsamlı adalet duygusu onları onarmakla daha genel <gülüyor> kamu çıkarı arasındaki dengeyi e, iyi kurabilmek i̇yi e, meselesi ki hiç kolay bir şey değil. Bu siz söyleşide faillere çağrı yapılmasına rağmen hiç katılım olmadığını söylüyorsunuz. Evet. Şimdi ...yani 3-5 değil hiç anladığım kadarıyla... Tabii. ...şimdi şey dikkatimi çekti benim... Şimdi ...yani diyorsunuz ki bir toplumsal baskı gerekir bunun için... ...ya bir büyük bir toplumsal baskı gerekir... ...ya da büyük bir vicdan azabı gerekir... Evet. Ee, ...şimdi diğer cezaevlerinde çalışma yaptığınız zaman... gene faillerle çalıştınız mı onu bilmiyorum... ...yani öyle bir karşı karşılaştırma yapamıyoruz... Yok. ...henüz bir faille <gülüyor> tanışma <gülüyor> fırsatım olmadı... <gülüyor> ...şey ama... ...yani to tabi toplumsal baskı var ama yeterli değil... Ama insan şimdi bu sizin söylediklerinize de bakınca vicdan da mı yok diyesi geliyor bir açıdan. Yani tabii orada bir korku güvensizlik meselesi var ama siz bunu nasıl açıklıyorsunuz hiç bir tane bile. <gülüyor> şimdi yani bizim benim bana gelmiş ya da bizim komisyonumuza gelmiş biri yok ama zaman zaman basın üzerinden. Birileri işte zamanında ben de işkence yaptım, Hı -hı. pişmanım falan diye Hı -hı. şimdi isimlerini hatırlamıyorum. Hı -hı. Ama Yeni Gündem dergisinde eski Hı -hı. mesela eski bir e, polisin itirafları yayınlanmıştı. Hı -hı. Çok da ses getirmişti zamanında. Böyle tek tük vakalar olmadı değil, oldu bunlar. <gülüyor> e, ama size da... konuşmak daha kolay değil mi? Mesela kendini güvende hissetmeyen bir insan için yani <gülüyor> dergiye gidip... Bir güven sorunu varsa eğer diyorum. Resmi bir komisyon olsa belki daha kolay olur da. Resmi bir komisyon olsa daha kolay olur. Bir de resmi komisyon olduğunda tabii böyle bir şey yapıldığında sonucunun ne olacağına dair de daha evet. belir belirlilik olur. Evet. Yani bize gelip niye konuşsun? Biz kimiz? O bilgiyi ne yapacağız? Kimlerle paylaşacağız? Bize güvenmesi çok daha Hı -hı. zor. Ortada bir Hı -hı. resmi mekanizma yok. Hı -hı. Konuşacak da bu ona bir çıkar sağlayacak mı? Yani... Rahatlatacak mı? Bazı yasal e, sıkıntılardan kurtaracak mı? Bir bağışlanma getirecek mi? Bütün bunlar çok önemli e, hı hı. şeyler. Hı hı. E, bir ödül mekanizmasının olması lazım konuşabilmesi için. Çok sayıda insanı yani konuştuğunda bunun karşılığında bir şey olması lazım. Yani bir şeye yani sadece konuşmuş olmak için e, konuşmaya bırakırsak Çok çok uç, çok Hı -hı. istisnai vakalar dışında kimse konuşmaz. Çünkü şey yok. Yani şöyle bir durum olsa, e, ciddi bir mahalle baskısı olsa, toplum baskısı olsa desek ki mesela. Evet biz isimleri biliyoruz mesela. Bir sürü ismi biliyoruz aslında. E, bu isimler şu anda mesela bunlar yayınlandı da bazı gazetelerde Diyarbakır cezaevinde O zaman çalışmış insanlar. İzlediğiniz Etraflarında bu insanların ciddi bir baskı olsa ya sen ne iş yapmışsın anlat bakalım gibi bir baskı olsa ve kişi şunu hissesi evet ya yani ben bunu anlatmadan yani kendimi arındırmadan <gülüyor> ve özür dilemeden bu toplumda devam edemeyeceğim, devam edemeyeceğim hissi <gülüyor> olabilse o zaman bir sürü insan belki gelip konuşacak. <gülüyor> Şimdi öyle bir durum yok yani herkes kendi köşesinde. Bir sürüsü hala yetkili yerlerde e, gayet başarılı falan filan Hı. diye yaşıyorlar. Yani bu, unutmayalım bu toplum bütün bu melanetlerin baş mimarı olan yani en büyük sorumlusu olan Kenan Evren'le bile gereği gibi yüzleşebilmiş hesaplaşabilmiş Hı. bir toplum değil. On yıllarca o insanı işte bir ressam Hı. gibi E ağırlayabilmiş bir toplumdan bahsediyoruz dolayısıyla şaşırtıcı bir durum yok ortada. Yani genel olarak da bir devam edememe durumu yok aslında. Tabii tabii onlar hayatlarına devam ediyorlar saygın kişiler olarak. Peki Diyarbakır cezaevindeki uygulamaların, işkencecilerin işkencelerin mağdurları suç bu bulundular, dava da açıldı. Evet. Bu evet. süreç nasıl gidiyor? Dava henüz açılmadı ama e, Diyarbakır e, Cumhuriyet Savcılığı e, ciddi, kapsamlı bir soruşturma başlattı. E, bine yakın, bin civarında suç duyurusu oldu bizim bu komisyonun e, Diyarbakır'daki ve Ankara'daki... İşte sempozyumlarından sonra bizim komisyonun ve diğer Bakır Barosu'nun avukatları bir araya gelip e, bu mağdurlarla birlikte suç duyuruları hazırladılar ve değişik gruplar halinde toplam şimdi bin civarında oldu suç duyurularında bulunuldu ve savcılık bunu ciddiye aldı bu suç duyurularını <gülüyor> soruşturma başlattı. Şimdi e, delil toplama aşamasında. Ee, henüz davayı resmen başlatmadı ama işte e, bu suç duyurusunda bulunan insanların büyük çoğunluğunu çağırdı resmen ifadelerini aldı bu çok Hı. önemli bir şey. Ee, yani yüzlerce insan gitti anlattı yani bizim komisyona gelip anlattıklarını gidip savcıya anlattılar. Oradaki isimler tespit edildi. Bu isimlerle ilgili soruşturma sürüyor. Savcılık işte Milli Savunma Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na, ilgili bakanlıklara yazılar yazıp o dönemde cezaevinde resmi görevliler kimlerdi isimlerini bize bildirin diye yazılar yazdı. Milli Savunma Bakanlığı bir iki sefer top çevirmeye çalıştı. Yanlış listeler, eksik listeler gönderdi. Israrla soruyor savcılık bize tam listeyi gönderin diye. Sonra bu e, şikayetçi olanların e, işte bende şöyle şöyle fiziksel işaretleri vardır o işkencelerin... ...ya da böyle böyle psikolojik e, arazileri vardır diyenleri adli tıbba sevk etti savcılık. Adli tıbba gittiler, oralarda muayeneleri yapıldı, raporları hazırlandı ya da hazırlanıyor. Hı hı. E, yüzlerce insan olduğu için bu iş tabii biraz uzun sürüyor. Çok kalın bir dosyası olacak... Umuyoruz ki yani biz de izliyoruz arkadaşlarımız da çok yakından takip ediyorlar bu süreci. Eğer bu süreç Diğer savcılığı bu işi yürüten savcılık bu süreci nihayetine gereği gibi erdirirse kapsamlı bir dosyayla iyi hazırlanmış bir dosyayla bir dava açarsa işte sorumlular şunlardır, şunları suçluyoruz ve şöyle böyle yargılanmalarını istiyoruz, şöyle böyle ceza almalarını istiyoruz, kanıtlarımız da bunlardır diye bir dava açarsa, bu Türkiye'de ilk olacak. <gülüyor> Bunda tabii bizim komisyonumuzun çalışmasının biriktirdiği bir sürü şeyin ve o komisyonla birlikte hareket eden işte bine yakın mağdurun eseri aslında bu dava. Yani o mağdurların bu kolektif çabaları olmasaydı onlarla birlikte uğraşan avukatların bu kolektif çabası olmasaydı savcılık böyle bir şey yapamayacaktı. Biz de elimizdeki bütün malzemeyi savcılıkla paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Dolayısıyla umutla bekliyoruz. Umutla ve dikkatle tabii yani saf dil bir umutla değil. Türkiye'de bu işlerin... E, nihayete ermesi zor olabiliyor. Kesintilere uğrayabiliyor. Dikkatle izliyoruz. Eğer akamete uğrarsa bunu e, eleştireceğiz tabii. E, uğramazsa da sonuna kadar destekleyeceğiz. Şey, e, Söyleşi de çalışmanın yönteminden bahsederken bir açık hava toplantısından bahsediyorsunuz. Evet. Oradaki bir e, şeyiniz çok dikkatimi çekti benim. E, yani bir... ...açık hava toplantısı olduğu için anladığım kadarıyla... ...birinin eksik bıraktığını... orada bir başkası tamamlıyor. Siz bunu e, Diyarbakır Cezaevi... ...Diyarbakır'ın organik bir parçası diye anlatıyorsunuz. Şimdi evet. bu gerçekten... ...bir yandan hem çok kısa bir şekilde... ...ve net bir şekilde özetliyor... ...bir yandan da çok acı bir şey. Çok. Fakat sizin çalışmalarınız açısından da böyle olması... ...bir yandan da işinizi kolaylaştırdı mı acaba? Yani o çalışma sürecinde... ...ulaşmanızı... E, ...o işte mağdurlara ulaşmanızı... ...yahut... E, Ulaştıktan sonra çalışmanın daha rahat gitmesini bu organik parçası olması kolaylaştırdı mı yoksa? Ee, bir anlamda kolaylaştırıyor tabii. Yani e, Diyarbakır cezaevi o dönemde, o bölgede, o cezaevinde yapılanlar batıda ne kadar az biliniyorsa, ne kadar kayıtsız kalınıyorsa o bölgede de tam tersine çok iyi biliniyor. Yani hakikaten... ...herkesin... ...şurasından, burasından, doğrudan ya da... ...dolaylı bir teması olmuş... ...yakınları aracılığıyla en azından... ...Diyarbakır Cezaevi ile... <gülüyor> ...dolayısıyla... ...Diyarbakır'ın ve daha geniş... ...o bölgenin diyelim... ...Kürt illerinin yakın... ...dönem, kolektif hafızasında... ...çok nadide bir yeri var... ...acı bir yeri ama... ...çok nadide bir yeri var... ...Diyarbakır Cezaevi'nin... Herkes biliyor Diyarbakır cezaevi deyince yani ne, neden bahsettiğimizi biliyor tabii. Ee, bir güven sağlanınca yani oradaki insanlara zamanında işte o dönemde orada <gülüyor> kalmış eski mahkumlara ulaşmak açısından e, bir güven sağlanınca e, onların zaten bir e, haberleşme ağları bir iletişim <gülüyor> ağları dayanışma ağları var. E, O, o o ağlara e, bir güven verdikten sonra neyin niçin yapıldığı iyi bir şekilde anlatıldıktan sonra e, tabi çok kolay laf yayılıyor ve herkes gelip hala arkadaşlarımızı arıyorlar. Biz kaçırdık, ifade veremedik. Kendilerinden yani. Evet Hı -hı. evet. E, lütfen gelin bizle de görüşün Hı -hı. diye onlarca hala e, görüşülmeyi bekleyen insan var aslında. Devam ediyor mu edecek mi görüşmeler yoksa? Ediyor daha hmm. yavaşlamış bir şekilde hmm. ediyor bizim hedefimiz 500'dü aslında hmm. 500'ü çok geçmek istemiyorduk çünkü bu çok zor bir iş yani ve hiçbir yerden bir fon falan almadan hmm. kendi ile hmm. kavrulan bir iş yine kendi içimizdeki dayanışma. ...kendi çevrelerimizle hı hı. eş dost dayanışmasıyla yürüyen bir iş... ...hiçbir kurumdan herhangi bir fon alınmadan yürüyen bir iş... ...en başından beri böyle gidiyor... ...dolayısıyla zor bir hı hı. iş... ...yani insanlar buradan kalkıp işlerini güçlerini bırakıp oraya gidiyorlar... ...bir hafta on gün kalıyorlar, görüşmeleri yapıyorlar... ...işte videoya çekiliyor, geliniyor... Ee, ...bir saatlik bir videoyu çözmek, yedi sekiz saat sürüyor... Hı hı. ...onların kontrolü, kodlanması, analizi falan... ...acayip Hı -hı. devasa bir iş... ...yani birkaç yüz kişi... 100 ila 200 arasındaki kişinin emeği var aslında... Hı -hı. ...şimdi Hı -hı. ben burada kısaca... ...konuşuyorum tabii ya da sempozyumda... de çok anladığım kadarıyla... muhteşem tabii Hı -hı. yani bir sürü insanın... ...tamamen gönüllü emeğiyle... Hı -hı. E, ...çıkmış bir iş bu... Ee, ...Diyarbakır Cezaevi... E, ...o dönemde aktif olan... ...iki cezaevi daha var... ...en ünlüler işte metrisle evet. ee, ...onlardan biraz farklı... Ee, Diyarbakır cezaevindeki insanların önemli bir kısmı da sadece Kürt oldukları için esasında rastgele toplanmış insanlar. Evet. Ee, ve orada işte e, siyasi mahkumlarla aşağı yukarı aynı muameleye e, uğruyorlar. E, bu devletin niyetini göstermesi açısından önemli bir şey bence. Önemli evet. önemli bir gösterge. E, tabii bunun bir takım sonuçları da oluyor. E, bunlardan bahsedelim istiyorum. Evet. Bu çok önemli bir nokta. Evet. Yani bunu bir süredir düşünüyorum ve birkaç yerde söyleme fırsatı oldu. Burada da şey yapayım. Benim görebildiğim kadarıyla 12 Eylül yönetimi e, bunu ne kadar bilinçli ne kadar bilinçsiz yapıyor ama sonuç şöyle bir şey oluyor. E, Batı illerinde yani Kürt dilleri dışındaki illerde bütün cezaevlerinde bütün ülkenin yani 12 Eylül döneminde her yerde müthiş bir baskı eziyet. ...sindirme vesaire var. Mamak'ta, Mescist'te de çok... ...ağır e, bir işkence rejimi var. Bütün cezaevlerinde var. E, batı illerinde ama... <gülüyor> e, ...bu... ...selective violence... ...dediğimiz yani daha seçici... ...şiddet, seçici baskı... E, ...daha bir... ...dikkatli uygulanıyor. Yani düşman olarak... ...gözüne kestirdiği kişileri... ...yakalayıp onları... onlara şiddet uygulamak, onlara işkence uygulamak, onları cezaevine atmak, yani işte devrimcilerse devrimciler, işte ülkücülerse ülkücüler, devletin o zaman düşman diye gördüğü, işte bertaraf edilmesi gerekir diye gördüğü kişileri diğer halktan ayırmak konusunda biraz daha becerikli davranıyor batı illerinde. Tabii arada bir sürü istisnalar, bir sürü kaynayanlar oluyor ama Doğu illerine göre yani Kürt illerine göre batıda o seçici şiddet devletin daha düşmanını şey yapan seçerek davranan şiddet uygulayan tavrı daha belirgin. Doğu illerinde bu seçmece durum çok daha flu o kadar seçici davranmıyor daha total davranıyor. Ve bunda o illerdeki yani düşman olarak görülen kişilerin illa militanlar, illa örgüt mensupları, illa solcular falan değil, Kürtlük, Kürtlüğün de bir düşmanlık kategorisi olarak tanımlanmış olması, Kürtlük, Alevilik yer yer, böyle tanımlanmış olmasının çok büyük bir yeri var. Dolayısıyla biz Diyarbakır cezaevinde hiç politik olmayan, Bir sürü insan da görüyoruz. İçeri alınmış. Arada bir şey söyleyeceğim. Gördükleri işkence de bir farklılık var mı? Mesela politik bir kürde göre. aynı rejime tabi. <gülüyor> ama dediğin dozu açısından mesela mamakla mamakta da çok var ama öbür tarafta çok çok daha var. Değil mi? Yani öyle bir fark da var. Dozu biraz daha farklı olabilir. Ama yani esas şey benim gördüğüm kadarıyla esas fark dozdan çok. Nitelik yani ne üzerinden kurulduğu işkencenin konusunda çıkıyor. Yani doz aynı olsa bile doz aynı olabilir. Yani çok büyük farklar olmayabilir. Diyarbakır cezaevinde oraya gönderilmiş bazı askeri yöneticilerin e, tahayyül dünyaları, şeytani tahayyül dünyaları daha fazla zengin çalışmış, e, daha fazla serbest bırakılmış olabilirler. Köpek var mesela hmm. cezaevi müdürünün Esat Oktay Yıldıran. Yüzbaşı Esat Oktay Yıldıran cezaevi müdürü birkaç yıl. Onun köpeği var Joe. O da cezaevindeki personelden biri. İşgencelere katılıyor, tekmil alıyor falan. Yani o, o da bir işkence rejiminin önemli bir parçası. Böyle bir şey başka bir yerde Mamak'ta Metris'te yok mesela. Ama esas fark dozda değil. E, esas fark... ...işkenceler yapılırken... ...bütün o eziyet rejimi... ...kurgulanırken ve uygulanırken... ...Kürtlüğün ve Kürtçenin de... ...öncelikli bir hedef olarak... ...ortaya konması. Yani... E, ...onun ezilecek... ...baş şey olarak tanımlanmış olması. Mamak'ta metriste böyle bir şey... ...yok yani... ...dil üzerinden bir, ana dil üzerinden bir işkence... ...hani... ...Türkçeye bir hakaret aşağılama... ...insanların bilmediği dilde maaşlar ezberletilmek zorunda kalması falan gibi bir şey haliyle yok. E, tabii Mamak'ta Metris'te yatmış olan Kürtler var. Hı hı. Ama onlar da hani Türkçe bilmeyen Kürtler değil o kadar. Daha eğitimli Kürtler zaten hı hı. buradaki üniversitelerde ya batı illerinde ki üniversitelerde okuyan ya da okumuş Kürtler. Orada ise baya işte 18-19 yaşında, 20 yaşında... Hiç eğitimi olmayan, okuma yazma bilmeyen, Türkçe bilmeyen bir sürü yoksul Kürt genci de şu ya da bu nedenle bir sürüsü politik de değil, herhangi bir örgütün üyesi de değil ama bir kuşkuyla, bir bağlantıyla, bir şeyle içeri alınmış bir sürü Kürt genci var. Bunların... ...bir sürüsü bizim çalışmamıza da katıldı... ...şimdi bunlar Türkçe bile bilmiyorlar... ...okuma yazma bilmiyorlar... ...böyle bir sürü insan var... ...bunlara işte herkese yapılanlar yapılıyor... ...herkese ne yapılıyor... İşte sürekli bir fiziksel baskı... ...eziyet, dayak mayak var... ...askeri eğitim var... ...ve bu askeri eğitimin parçası olarak... <gülüyor> ...geliyor bir gün... ...oradaki subay... ...asker diyor ki... ...koğuşta işte 50 kişi var... Eğitimli birini seçiyor. Bu koğuşun öğretmeni sensin diyor. İstiklal Marşı'nın on kıtası veriyorlar ellerine metinleri. Atatürk'ün gençliğe hitabesi, onuncu yıl marşı, birkaç şiir falan. ve Beş on tane metin, Türk milliyetçiliğinin temel metinleri veriyorlar. Diyor ki beş gün sonra herkes bunları bülbül gibi ezberlemiş olacak. ezberleyemezler. Bir kişi bile ezberleyemezse seni kafanı kırarız. Ezberleyememiş olanların da kafasını kırarız, ezeriz. Gidiyorlar. Şimdi bu 50 kişinin diyelim 10 tanesi, 5 tanesi Türkçe bile bilmiyor. Okuma yazma bile bilmiyor. Zorluğu düşünebiliyor musunuz? Hani İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını hadi hepimiz biliyoruz. Yani öğrenmek zorunda kaldık falan. 10 kıtasını hiçbirimiz bilmiyoruz yani. Ezbere Hadi okuma yazma bile, biliyorsak Türkçe ise dilimiz falan oturup birkaç saatte belki ezberleyebiliriz. Ama e, o bile hani, şüpheli. <gülüyor> bunu bile zorla ezberlemenin kendisi zaten bir işkence, bir eziyet, baskı falan. Ama şeyi anlatmaya çalışıyorum. Okuma yazma bilmeyen, Hı -hı. Yani bu şey gibi işte e, başka hiçbir dil bilmeyen bir Türkiye alıp Çince'de mesela... Hı -hı. ya da işte Japonca'da, İngilizce'de neyse, metinleri verip işte bunu öğreneceksin, ezberleyeceksin bir haftada demek gibi bir şey. Çok zor bir şey. Tabii bir sürü insan yapamıyor bunu. Yani orada bir sürü hikaye var. Nasıl öğretmeye çalışıyorlar ki işte dayaktan kurtulabilsinler diye vesaire. Bunun neticesi şu, bir sürü insanın kafası kırılıyor. Bir sürü insan bu yüzden ekstra işkence görüyor vesaire ama özet sonucu şu, insanlar Türk milliyetçiliğinin bu sembollerinden nefret eder hale geliyorlar. Bir kere daha görmek duymak istemez hale geliyorlar. Yani bu özet sonucu. Hı hı. Yani intikam isteği, kin darlık vesaire diye uzatabiliriz hı hı hı. listeyi. Siz bu süreçte yani bu çok insanı bir açıdan da böyle hiçe indirgeyecek bir süreç aslında. Buradan bir direnişin çıkması zaman alıyor. Tabii çok da zor bir, şey, bir, evet. bir koşullar açıkçası bir direnişin oluşmasında ama orada çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. o Orada oluşan direniş daha sonra o insanların gelip sizinle konuşmasını sağlayan bir güç aslında. Evet. Bu anladığım kadarıyla yani daha evvel yani Amerika'da yaptığınız şey çalışmalar için de söylediğiniz bir şey galiba bu. Yani bu dünyanın her yerinde muhtemelen böyle. Yani o direnilmemiş olsa anlatmak da güç olacak. Evet. Gibi Doğru. Bir, bir, bir, bir sonuç çıkarıyorum ben oradan. Doğru yani. E, şöyle şeyler ol, olabilir tabii yani. O yol hep açık. E, direniş olmamıştır, olamamıştır falan ama. E, ne bileyim çok ciddi psikolojik zorluklar vardır. Başka tür ihtiyaçlar vardır. O zaman gelip güvendiği birilerine gene anlatmak isteyebilir. Ama burada bizim yaptığımız çalışmada sonuçta biz bir <gülüyor> terapi falan hizmeti sunmuyoruz. Yani sadece anlatıyorlar bize. Yani bir ihtiyaçları varsa şuraya gidebilirsiniz, buraya gidebilirsiniz diye yönlendirebiliriz. Ama anlatmak dışında, yani tarihe kayıt düşmek dışında herhangi bir çıkarları yok Hı -hı. bu çalışmaya katılanların. Ama gelip anlatmak istiyorlar. Hı -hı. Neden? Bunu da o direnişlerinin sağ kalışlarının, bu eziyet rejiminden, Çıkışlarının direnerek çıkışlarının bir devamı gibi e, yaşıyorlar aslında. Bununla yani de, kendilerini e, onurlandırma ve e, tamir etme diyelim süreçlerinin de bir parçası aslında bu. Yani bu Nazi kampından kurtulanlarda çok dikkat çekici bir şey var. E, ya mesela anlatmamak çok yaygın ve de intihar ama 5 sene 10 sene sonra değil. Yaşlı, mesela 70 yaşına ulaştıktan sonra yani yaşta intiharı çok yaygın bir şey. Eğer intihar edeceklerse konuşmayıp intihar etmek gibi bir şey. Niye sağ kaldım sorusu galiba orada çok yaygın. Eğer o bir şekilde bir direnişle direnişin içinden geçip de sağ kalınmamışsa eğer bir başka yollardan sağ kalınmışsa eğer bunun daha sonraki e, insandaki travması da galiba çok başka türlü oluyor diye ...düşünüyorum bu sizin söylediğinize doğru, bakıp... Doğru, doğru. Yani o e, nazi kamplarından sağ kalanların, çıkanların... ...psikolojik durumu nedir, kısa vadede uzun vadede nedir o konuya... ...şimdi girmeyelim isterseniz o bayağı <gülüyor> Ayrı karmaşık bir, şey. bir konu. Ve sanıldığının aksine aslında yapılan bir sürü kapsamlı çalışma var... Ee, uzun vadede, Evet kısa vadede çok ciddi ağır sonuçları var ve kısa vadede intihar eden ya da çok ciddi derecede e, psikolojik zorluk yaşayan çok sayıda insan var ama uzun vadede e, o kadar ağır koşullardan çıkmış insanların bile... E, Psikolojik olarak e, aşağı yukarı e, normal sınırlar içerisinde sayılabilecek bir hayat yaşayabildikleri hı hı. ortalamalar düzeyinde hı hı. konuşuyorum. Hı hı. E, gösterilmiş durumda e, ama şu da bulunmuş durumda. Evet psikolojik olarak dengeli bir hayat büyük ölçüde sürdürebiliyorlar ama 40-50 yaşından itibaren... Çeşitli fiziksel hastalıklara, kronik ve ciddi fiziksel ha hastalıklara yakalanma e, riskleri normal popülasyona göre daha fazla oluyor. Kalp rahatsızlıkları, sindirim rahatsızlıkları, e, kanser vesaire gibi. Yani e, o travma, eski travma, ağır travma zaman içerisinde beden üzerinden hı hı. E, bir bedel ödetme e, ihtimali olabiliyor sanki. Hı hı. Esasında programın sonuna yaklaşıyoruz Yani bir dakika içinde bitirmek durumundayız İsterseniz siz komisyonun toplantısını bir daha duyuralım Tamam ee, Buyurun ee, Üçüncü komisyonumuzun Diyarbakır Cezaevi Gerçeğiyle Yüzleşme ve Adalet Komisyonunun e, Üçüncü bulgularını paylaşacağı üçüncü sempozyum Üç Aralık Cumartesi günü E, saat 11'de başlayıp 5-6'da 5-6'ya kadar sürecek e, bir toplantıda İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsünde yapılacak bir sempozyumda e, sunulacak e, sonuçlar e, ilgilenenleri özellikle medya, e, siyaset ve akademi mensuplarını ama sadece onlarla sınırlı değil ilgilenen herkesi Ee, ...bu sempozyuma davet ediyoruz. Ee, o dönemde Diyarbakır Cezaevi'nde neler yaşandı, sonuçları ne oldu... ...ve bugüne yönelik e, işaretleri, bugüne yönelik izleri e, nelerdir konusunda kapsamlı bir e, sunum dinleyebilmeleri için. Ee, aslında Diyarbakır Cezaevi ne olsun, müze mi olsun, müze olacaksa nasıl olsun, niçin olsun... Çok, yani çok üzgünüm ki çok eksik kaldı bu kısmı. Evet, belki bir iki konuşma daha yaparız. Hakikaten İyi, inşallah. konuşacak çok şey <gülüyor> çok var. Çok şey değil? var. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Kolay edeyim, gelsin diyoruz. Ee, Murat Peker toplumsal tarihin 212. sayısındaki e, Cansu Kılıç Aslan'ın yaptığı söyleşiyi bir de biz tekrarlamış olduk. Murat Peker'e de çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.